allah Teala mekan olarak arşta veya miraçta, miraç diye bir mekan yok tabi. Arşta mıdır? Haşa ve kella. allah Teala'nın arşın üzerinde olduğunu yani bir cismin başka bir cismin üstünde olması gibi onun da öyle arşın üstünde öyle olduğunu söylemek teçsimdir. Ve teçsimin de küfür olduğunu alimlerimiz söylüyorlar. Bundan uzak durmak lazım.